Kur'an kavramları. Hazırlayan ve sunan Ahmet Kalkan. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu Sevgili dinleyiciler. Yarın Arefe, yarından sonra da... İdrak edebilirsek inşallah kurban bayramı. Kimilerimiz bu bayramları görmek için Allah'ın lütfettiği ömür defterinin sayfalarını henüz tüketmeden güzelliklerle veya çirkinliklerle doldurmaya çalışıyor. Kimilerimiz de belki geçen yıl bu bayramda aramızda olduğu halde bugün aramızda olmuyor. Dolayısıyla böyle muayyen günlerin nefis ve toplum muhasebesi yapılmaya vesile olması, İslam aleminin ve evimizin, kendimizin geçen yıldan bu yıla kadar ne tür bir güzellikler yaşayıp yaşamadığımızı, planlarımıza ne kadar uyup uymadığımızı değerlendirerek bu muhasebenin, önümüzdeki zaman dilimi açısından daha güzel değişikliklere, daha hayırlı davranışlara, tövbe şuuru ve bilinciyle, geleceğe daha güzel adımlar ile ümit var yaklaşımları sürdürmeyi değerlendirmeliyiz. Evet, bir bayram daha geliyor. Kimilerimiz Filistin, ve benzeri ülkelerde İsmail gibi kanlarıyla, canlarıyla kurban olurken kimimizin sadece derdi, et veya ona benzeyen içi boşaltılmış fortlorik ve sosyolojik olarak tatil ağırlıklı bir bayram beklentileri Evet, orucu Müslümanlar tutar, başkaları eğlenceyle bayram yaparlar. Kurbanı müminler keserken, başkaları kurbanı da vesile kılarak, İslam'a hücum ederler. Kimileri Allah'a yaklaşma yönüyle, kurban, zikir ve ibadetleriyle Allah'ın hediye ettiği bu günleri değerlendirirken, kimileri de faşink havasıyla, eğlence ve Allah'a isyan ile bayramlarımızı zehir etmenin, kendileri de o şuura taban tabana zıt faaliyetler yapmanın örneklerini oluştururlar. Kurban ne demektir? Kurban, sözlük anlamı olarak yaklaşmak anlamına gelir. kurbetdir. Allah'a yaklaşmayı, Allah yolunda her şeyin, malın, canın da feda edilebileceğini, Allah'a teslimiyeti ve şükrü ifade eder kurbanlar. Ee, istilahi anlamı, terim olarak ifadesi, muayyen bir vakitte belirli bir hayvanı ibadet maksadıyla usulüne uygun olarak kesmeye kurban diyoruz. Bu anlamda kurban, Hicretin ikinci yılında Müslümanlara meşru kılınmış tavsiye edilmiştir. Kurban kesmenin meşruiyeti kitap, sünnet ve icma ümmet ile sabittir. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de Kevser suresinde hepinizin metnini ve malini bildiğinizi zannettiğim ayette "Fesalli li Rabbike venhar rabbin için namaz kıl ve kurban kes". Burada İnhar kelimesi, nahr kelimesinden türeyen emri hazır, ee, başka bir iki anlam yanında Müslüman müfessirler ve alimler tarafından daha çok kurban kes anlamına, boğazla anlamına e, geldiği ifade edilmiş. Ama e, hem emrin sadece peygambere mi olup olmadığı hem de kurbanın dışında başka anlamlara gelip gelmediği noktasında, kesin bir farz kabul edilmeksizin, vacip olarak veya bazı mezheplere de göre de sünnet olarak e, telakki edilmiştir. Ama gereksiz yere vacip miydi, sünnet miydi tartışması yapmaktansa, İslam'ın şiarı olan, İbrahim ve İsmail aleyhisselamın hayatlarıyla önemli teslimiyet şuurunun vurgulandığı, ümmetin önemli kesiminin de haçta şeytan taşlayarak, çoğunluğunun da hemen ondan sonra bayram yapıp kurban keserek değerlendirdiği, bizim de onlara katılma sevdasını gerektiğinde Allah için her türlü kanı akıtabilmenin, Allah'ın emri olduğu müddetçe cihat ruhunun Allah'ın emri olduğu müddetçe Allah yolunda benim dediğimiz, sahip olduğumuzu zannettiğimiz her şeyin feda edilebileceğinin bir göstergesi olarak kurban çok mu çok önemlidir. Ama insanlarda peygamberi bir hayat, sünnet dediğimiz peygamberin uygulaması ve örnekliği çok az, önemsendiği hatta hiç önemsenmemeye doğru gidildiği bir ortamda nice insanları bu dini güzellikleri uygulamaya yöneltemeyen, yönetmek için gayret etmeyen insanların elimizde birkaç tane İslami şiar kaldı. Onları da yıkıp efendim bu vacip de değildir, çok da önemli değildir. Başka türlü de olabilir. Olmasa da olur. Anlayışıyla İnsanları ifsad etmesi gerçekten insanımızın da kurban anlayışı ile çevrenin medyanın kurbanı haline getirme gayretlerinden başka bir şey olmasa gerektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ee, i̇bn Mace'nin, Ahmet i̇bn Hambel'in e, müsnedinde ve İbn-i İbn Mace'nin ifade edilen, rivayet edilen bir hadis-i şerifte, imkanı olup da kurban kesmeyen bizim namazgahımıza yaklaşmasın diyerek, e, kurban kesmeyenleri camiye bile gelmelerine gerek olmayacak, tadir caizse kibar bir yolla camiden bile kovulması gereken, insanlar olduğunu vurgulaması çok çok önemlidir. Dolayısıyla başka hiçbir nas olmasa bile imkanı olup da kurban kesmeyenlerin bizim camimize bayram namazı kılan kılınan yerimize yaklaşmasın şeklindeki bu ifade önemini olanca gücüyle ifade etmek için yeter de artar bile. İşte bu ve benzeri naslardan hareket eden Hanefi fukası, kurban kesmenin vacip olduğu görüşündedir. Sözgelimi Şafilerde vacip kavramı olmadığı için farz olmayan dinin tavsiye ettiği hususları sünnet ifadesiyle vurgularlar ki aslında çok önemli bir tartışma söz konusu olmamalıdır. Çünkü kurban Allah'a yaklaşmak maksadıyla ve yalnız onun rızasını kazanmak için kesilir ve Sadece peygamberimizden sonra İslam'ın en son şeklinde emredilen bir husus değil. Hazreti Adem'den beri bütün peygamberlere emredilen İslam'ın o günkü şekillerinde de kurban söz konusuydu. Kur'an-ı Kerim Habil ile Kabil arasındaki olayın kurban kavramından dolayı söz konusu edildiğini çok net bir şekilde Bakara suresinde ifade eder. Kabilin kurbanı Allah tarafından kabul edilmiş, Kabil'in Allah'a adadığı kurbansa kabul edilmeyip reddedilmiştir. O zamanki ölçüler içerisinde yakılıyor e, ve Allah'a öylesine e, sunuluyor idi kurbanlar. Demek ki Hz. Adem'den hemen sonra, Hz. Adem'le birlikte başlayan İslami e, şeriatta onun e, ümmetine haber verdiği İslami Ölçülerde kurban kesmenin olduğunu görüyoruz. Hristiyanlıkta ve Yahudilikte yine kurban kavramıyla ilgili kesinlikle dinin emirleri olduğunu, eski peygamberlerin kıssalarının kurbanla alakalı anlatılan nice yönlerinin ortak mesajlarını biliyoruz. Batıl dillerde de hemen hepsinde ister şirk dini olsun ister tümüyle uydurma dinler olsun, Hepsinde kurban diye bir kavramın olduğunu ama insanların yanlış şeyleri ve yanlış amaçlarla kurban ettiklerini değerlendirebiliyoruz. Mesela e, Hz. Ömer döneminde Mısır fethedildiği zaman Hz. Ömer'in e, inanan Müslümanlar kadar inanmayan Mısır halkına da yasaklarından bir tanesi e, her yıl, Nil nehrinin bereketi olsun ve e, taşkınlardan ya da suyun azalmasından korusun diye genç kızlarını kurban edip Nil'e atıyorlar idi. Hz. Ömer'in yasakladığı hususlardan bir tanesi insanın ve insanın kurban edilmesi ve Allah rızasının dışında bir şeyin bir put özelliği kabul edilecek şekilde. E, kesilmesi ve kurban edilmesi idi. Yani özünden uzaklaşmış olsa da kurban anlayışı hemen her dinde vardır. Bugünkü adına din demekten başka bir yol bulamadığımız batıl dinler olan kapitalizmde, sosyalizmde, sosyalizmde, efendim materyalizmde, liberalizmde de e, belki kurban anlayışı e, İslami inanıştaki kurban yaklaşımına tam uymaz ama benzer şekilde öne çıkartılan, kutsallaştırılan, putlaştırılan özelliklerin o öne çıkartılan e, özelliğe bilinçli veya bilinçsiz, nice insanların kurban edilmesi yaklaşımıyla değerlendirebiliriz. Yani Uyuşturucular ne kadar kurban alıyor? Futbol ne kadar kurban alıyor? Moda sektörü, affedersiniz fuhuş sektörü ne kadar kurban alıyor? Kurbanlar Allah için kesildiği müddetçe, Allah yolunda feda edildiği müddetçe topluma da güzellikler aşılayacak. Onlar öteki dünyası da e, güzelliklerle vesile olacak veya... Güzelliklere gidilecektir ama günümüzdeki batıl tanrılara kurban edilenler hem topluma hem kendine hem dünyada hem ahirette yazık etmiş olanlardır. Kurbana karşı çıkan tarafsız olduğunu iddia eden insanların çevresine bir bakıp gençliğin nereye doğru gittiğini, televizyonların nicelerinin, çirkin programlarıyla nice insanlarımızı kurban ettiğini görmek istemiyorlar mı? Hayvancılıkları, insancılıklarını da mı geçti? Sahte gözyaşlarıyla koyunlar için, inekler için ağlamaya kalkanlar, batıl tanrılar uğruna feda edilen, kurban edilen, nice gençlerin, televole kurbanlarının, gözyaşını hiç dökmek istemiyorlarsa arkasında ciddi bir kasıt aranmalıdır evet kurban Allah'a yaklaşmak kastıyla sadece onun rızasını kazanmak için kesilir dedik Allah'tan başkası adına hayvan kesmek de kurban anlayışı da dinimizde tümüyle reddedilmiş peygamberimizin diliyle Allah'tan başkası namına hayvan kesene Allah lanet etsin denilmiştir ki Başta Müslüm olmak üzere kütüb-i sitenin hemen çoğu hadis kitapları bu hadisi rivayet ederler. Evet Allah'tan başkası adına hayvan kesene Allah lanet etsin. Kan dökmek, bir canlının canını yok etmek bir insana yakışmayacak bir durumdur. Ancak Allah'ın izin verdiği, Allah'a yaklaşmak gayesiyle, Hayır özelliği bu olumsuz şeyi tümüyle olumlu hale getirebilir. Allah'ın emretmediği, Allah'ın izin vermediği hiçbir şeyin güzel tarafı olmaz. Allah'ın emrettiği, güzel dediği hususların da kesinlikle insana dünyevi ve uhrevi, psikolojik ve sosyolojik, bireysel ve toplum olarak yüzlerce yararı vardır. Bunlardan bir tanesini gündeme getirelim. Ademoğlu Hazreti Adem simgesiyle yaratıldığında melekler daha bu yaratılma aşamasına gelinmeden Allah'ın iradesi kendilerine ulaştığında yeryüzünde kan dökecek bir varlık mı yaratacaksın diye Allah'a sual etmişlerdi. Bakara suresinin 30. ayetinde Cenab-ı Hakk'ın bildirdiğine göre. Allah meleklerin, insanların kan dökecek olması değerlendirmesine karşı çıkmamıştı. Hayır, nereden çıkartıyorsunuz? İnsan kan dökmeyecek ki dememişti Cenab-ı Hak. Ama ona verdiği ilimle, vahiy ile, kan dökücü özelliğinin fesat çizgisiyle bağdaşmayacağını, onun Allah'ın, kurallarına uyduğu müddetçe yeryüzünün halifesi, efendisi olacağını belirtmekle yetinmişti. İnsanoğlunun fıtratında, yaratılışında kan dökmek gibi bir özelliğin olduğunu, meleklerin Allah'a sual tevcihi arasında ifade ettikleri bu Bakara 30. ayetinden rahatlıkla değerlendirebiliriz. İnsanoğlu onun için Nisa suresinde ifade edildiği gibi ya Allah'ın savaşçısı, Allah yolunda savaşçı ya da tağuti anlayışlar uğrunda savaşçı olacaktır. Ve insanoğlu bu kan dökme fıtratındaki özelliği kurban ile, meşru özellikler içerisinde ve Allah'ın emrettiği şartlar yerine geldiğinde uygulanabilecek, cihat anlayışı içinde ortaya koyamazsa bu yıkıcı, fesatçı ve kan dökücü özelliğini gayrimeşru yollara, teröre, fesada birbirlerini inciterek, rahatsızlık vererek kavga gürültü ile tatmin etme yoluna gidecektir. İşte batılıların arenalarda hayvan dövüştürmesi kan görmek için masum yere Sadece eğlenmek açısından matadorlara boğaları toplumun gözü önünde öldürtmeleri, boks maçlarını, pankras güreşlerini, filmlere konu olmuş olan iki sporcudan bir tanesinin mutlaka ölü olarak ringi terk edeceği farklı mücadele sporlarını, ya da birbirlerini şiddetle dövecek şekilde boks maçlarını, karate, tekvando gibi sporları, hatta tekme-tokat birbirlerine farklı yollarla zarar vermekten çekinmeyen futbol ve benzeri oyunlarında oyunlardaki seyircinin de tatmin olacağı şekilde Sporcuların birbirlerine eziyet vermeleri ve birkaç gün önce medyadan takip ettiğimize göre bazılarının dayanamayıp futbol maçı içerisinde bile sahaya serilip ölü vermeleri kurban anlayışına sahip olmayan insanların kan dökme kurban etme veya kurban olma yaklaşımından kurtulamadıklarını ama bu alternatif yaklaşımlarının kendilerini Allah'tan ve fıtratlarından uzaklaştırdıklarını değerlendirebiliriz. Yani her insanın fıtratında olan kan dökme özelliği Allah'ın meşru kabul ettiği kurban kesme gibi olaylarla naturalize edilemezse insan hem kendine zarar verecek hem de topluma zarar verecek kan dökme dürtüsünü şu veya bu şekilde ama olumsuz e, olarak uygulayacaktır. İşte Müslümanlar içlerinde bulunan kan dökme duygusunu meşru bir şekilde helal olan, mubah olan hiçbir insanın normal şekilde kınayamayacağı hatta takdir edeceği şekilde e, hayvanları Allah adına belirli bir zamanda keserek, onun kanını akıtarak uygularlar, böyle yapmayan insanların olumsuz enerjilerini çok yanlış şekilde tüketecekleri uğraşılar bul bulmaları söz konusuyla izah edilebilir. Kurban, kelime anlamıyla Allah'a yaklaştıran şey demektir, ee, bunu ısrarla vurguluyorum, bu bir ibadet ve hürmet ifadesidir. Kurbanla insan Allah'a yaklaşmaya çalışır. Kurban bir yönüyle insanla Allah arasında bir iletişim, bir diyalog, bir dua, bir ibadet, bir kulluk sunma özelliğidir. Kurban insanı Allah'a yaklaştırır. Dolayısıyla Allah'la arasında bir köprü oluşur. Bu yaklaşma elbette fiziki manada maddi anlamda bir yaklaşma değil, Allah'ın rızasına, onun sevgisine yaklaşmaktır. Kurbanla insan Allah'a karşı duyduğu takva duygusunu, huşu ve saygı ifadelerini güçlendirir ve zenginleştirir. Kur'an-ı Kerim'de kurban kelimesi bu kavram ile kurban, Kelimesiyle 3 yerde geçer Ali İmran suresi 183 Maide 27 ve Ahkaf 28 Ayetlerinde ee, Ama kurban kelimesinin türediği Karube kelimesi Kök olarak e, ve türevleriyle birlikte 96 yerde ifade edilir Yine kurban kesme anlamına gelen inhar kelimesi Kevser suresinde zikredilir Kurbanla ilgili olarak özellikle Haç suresinde bilgiler verilir. İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İsmail'i de kurban etmesi e, Saffat suresinin 101 ila 111. ayetlerinde e, genişçe ifade edilir. Evet kurban tarihten günümüze kadar insanların başvurdukları bir ibadet bazılarına göre de bir adettir. İslam'ın batıl din kabul ettiği birçok inanışta Kurban adeti veya ibadeti vardır. İslam, tarih öncesinden günümüze gelen bu anlayışı kaldırmamış, neshetmemiş ama onu asıl olması gereken şekle düzenlemeye sokmuştur. Öncekiler kurbanı bir korkunun, bir çekinmenin, bir sığınmanın ihtiyacı olarak kendilerine göre yüce kuvvet kabul ettikleri sahte tanrıların gazabını, öfkesini dindirmek üzere çoğunlukla da canlı bir insanı kurban ederlerdi. Kimilli de kimi de kurbanları tanrıların yiyeceği kabul ederdi. Hani tanrıların önüne cahiliye dönemlerinde e, diri kurbanlar takdim edilir veya bazı hediyeler sunulurdu. Günümüzde de hatta bazen e, işte tanrılaştırılan mezarlara insanlar çiçek götürüyor Çelenk koyuyorlar e, hediye sunuyorlar. İşte bunlardan bir benzeri olarak e, kurban da e, sunabiliyorlardı. Sahte tanrılarına, cahiliye insanları günümüzde ve dünümüzde. Evet, dolayısıyla hayvan kurban etmek yerine e, bu tür batıl dinler, bazen eşyalarını, sevdikleri bazı önemli e, maddeleri veya insanları, genç kızları, Kurban ettikleri olabiliyordu. Evet, genç kızları ve delikanlı insanları günümüzün batıl dinleri de, gayrimeşru ideolojileri de çok feci şekilde kurban etmektedirler. Bunları herhalde değerlendirebilecek bir basirete ferasete sahibizdir. Evet İslam bütün bu yanlış anlayışları kökünden kaldırdı. Kurbanı Allah'a yaklaşmanın, onun sevgisini kazanmanın, malı ve Allah'ın verdiği tüm nimetleri Allah yolunda harcamanın e, bir aracı haline getirdi. Onun verdiği nimetlerle sevme, sevinmenin, insan ruhunu bu şekilde tatmin etmenin, kan dökme güdüsünü Allah'ın müsaade ettiği bir hayvanla gidermenin, yolunu gösterdi din. İslam'a göre kurban ibadeti belli hayvanlardan ki bunlar sığır veyahutta koyun keçi cinsinden hayvanlardır. Belli günlerdeki Kurban Bayramının birinci günüyle günüyle üçüncü günün güneş batımına kadar devam edecek zamandadır Bunları keserek yerine getirir Müslümanlar. Tabii ki kurbanımız ne basit bir adettir? ne de bütün malı mülkü belirsiz bir amaç uğruna telef etmektir. Kurban olmak, kurban etmek, Allah'a yakın olmaktır. Allah'a yaklaşmak, fiziği metafiziğe taşımak, içkin olanı aşkın olana bağlamaktır. Bu anlamda kurban, varlığın tüm nimetlerin sahibi olan zata yönelişi sembolize eder. İnsanın emrine verilen maddenin, onu verenin emrine sunulmasıdır kurban. Ya da o benim kurbanımdı. Ben ise senin kurbanım, kurbanınım diyebilmektir Allah'a karşı. Allah'a yaklaşmak ancak ihlasla, samimiyetle Allah'ı gereği gibi sevmek suretiyle olur. İşte kurban bu sevginin bir aracı, bir göstergesidir. Mümin kurban keserek, bu sevgisini, bu saygısını, bu itaatını, bu kulluğunu Allah'a karşı göstermiş olur. En azından bu inancını kendi içinde, kendine karşı, topluma karşı ispat eder, bunun heyecanını taşır. Evet, eskiden koçlar en irilerinden seçilir, alnına güzel bir kına yakılır, işaretlenilir, günlerce çoğu insanımızın evlerinin hemen bahçesi olur, oralarda e, hayvanlara güzel bakılarak, güzel otlar ikram edilerek, aziz bir misafir olarak, emanet olarak, yarın sıratta kendilerini taşıyacak, güzel bir binit olma e, temennileriyle, insanlara aynı zamanda hayvan sevgisi aşılanır, ve Sevdikleri şeyi Allah için feda edebilecekleri noktasında da kurban edilmede en küçük çapta bir tereddüde gidilmezdi. İslam'da kurban kesme ibadetinin bildiğimiz gibi Hazreti İbrahim ile başladığını Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz. Safat suresinin 101. ayetinden sonraki ayetlerde. Hepiniz genel olarak bildiğiniz için bunların üzerinde durmak istemiyorum. Ee, yani... Ayetlerde ifade edilen hususun ben mesaj yönünü öne çıkartmak için değerlendirmelerle yetineceğim. İbrahim Aleyhisselam oğlunu kurban etme imtihanıyla sınanmıştı. O dünyada en fazla değer verdiği evladını rüyasında Rabbinden aldığı bir işaretle onun yolunda kurban etmek durumundaydı. Ya da böyle bir kurbanı Rabbinin uğruna feda edebileceğini göstermek zorundaydı. Bu durumu henüz küçük yaşta olan oğlu İsmail anlattığı zaman o da hiçbir itirazda bulunmadı, Allah'ın emrine çok net bir şekilde teslimiyet gösterdi. İbrahim yerine koyun kendinizi ya da İsmail olduğunuzu düşünün. En sevdiğiniz varlığı gözünüz kırpmadan Allah yolunda feda edebilecek ya da kendi nefsinizi, kendi canınızı Allah uğruna seve seve feda edebilecek bir imtihanla karşılaşmış olsak, hangi tereddütleri yaşarız? Ama İbrahim ve İsmail, en küçük çapta böyle bir tereddütü göstermediler. Bu olayda tabi asıl maksat, insanın Allah yolunda kurban edilmesi değil. Bu kötü adet, batıl dine inananların işiydi. Burada İbrahim ve İsmail özelliğiyle, Vurgulanan esas amaç Mümin bir insanın en sevdiği şeyi Allah yolunda feda edebilmesidir İşte İbrahim Aleyhisselam Bu zorlu imtihanı En güzel şekilde yerine getirmiş İsmail Aleyhisselam ise Kendi canını isteyerek Allah yolunda vermenin sınavını En güzel biçimde ortaya koyabilmişti Evet İkisi de en sevdiklerini Allah'a takdim etmişler, Allah'ın emrine teslim olmuşlardı. Her ikisi de imtihanı kazandığı için Allah da onlara büyük bir kurbanı fidye olarak gönderdi. Kevser suresinde peygamberimize Allah için namaz kıl, kurban kes diye emrediyor. Bu emir hem İbrahim'i hatırlamak hem de aynı teslimiyetin, aynı fedakarlığın devamını sağlamak Ayrıca mükafata kavuşan İbrahim ve İsmail gibi bayram sevincini yaşamak için peygamberimizin adıyla bütün Muhammed ümmetine ikram edilmiş, ihsan edilmiş ve bunun bayram kabul ederek böyle bir teslimiyetin, böyle bir fedakarlığın gücümüzün yettiği şekilde bir kurban, kes kurban keserek ortaya konulduğu gibi Allah'a yaklaştıran, bu özelliğin kurban edilebil, edebilme e, sınavının neticesi olan Allah'a yaklaşma şuurunun bayrama dönüşmesidir. Bayram hediyesiyle Allah tarafından mukabele edilmesi, esas sevabının Allah'ın ahirette vereceğini bildiğimiz halde küçük bir avans olarak şükretmenin Allah yoluna Allah'ın nimetlerini esirgemeden, sunabilmenin küçük bir e, hediye olsi olarak dünyada bayram yapmayla dinimiz e, kurban kesenlere böyle bir neşeyi sunuyor, ikram ediyordu. Peygamberimiz kurban kesmiş ve ümmetinin de kesmesini emretmiştir. Bazı alimler, vacip bazı alimler de terk edilmeyecek kadar kuvvetli bir sünnet olduğunu söylerler, peygamberin hayatında kurban kesmenin hemen her sene mutlaka uygulandığını, veda haccında da tam 100 tane kurban kestiğini peygamberimizin, 63 tanesi bizzat kendi eliyle, onun dışındakilerinin de damadı Hazreti Ali eliyle kesildiğini, e, İslam tarihiyle ilgili hemen her kitapta görüyoruz. Kurban eyyam hır denilen kurban bayramının birinci, ikinci ve üçüncü günlerinde kesilir. Bugünler zilhicci ayının onuncu, 11 on ve 12 günleridir. günleridir. Bugünler aynı zamanda haç günleridir. Haçla kurbanın, yani bu iki güzel ibadetin aynı zamanda yapılmasının hikmeti de çok iyi düşünülmeli. Müslümanlardan bazıları haçta, Arafat'ta vakfe heyecanını, hacı olma heyecanını yaşarken... Diğer Müslümanlar kendi evlerinde kurban bayramını yaşayarak, kurban keserek aynı heyecana ortak olurlar. Hazreti İbrahim'i ve Hazreti İsmail'i anarlar, onların davetlerini hatırlarlar. Haçtakiler İsmail'in yaşadığı, kurduğu bir şehir olarak Mekke'de kurban bayramını geçirirken, İbrahim makamını hemen Mescid-i Haram'da ziyaret ederlerken, onların destekçisi ve onların izinden gitme sözü veren kurban kesen Müslümanlara da hacılarla aynı yolda olmanın aynı heyecanları tatmanın bir simgesi olarak kurban ortak bir ibadettir hem hacılar için hem de henüz hacı olmayıp hacı olmayı düşünen Müslümanlar için. Kurban her şeyden önce sevilen, elde edilmek için emek ve para verilen, zaman ve ömür harcanan, değerli kabul edilen bütün dünyalıklardan bir kısmını Allah için feda edebilmenin bir göstergesidir. O yüzden sadece kurban parası vermekle, kurbanı Allah'a adayıp Allah için kesmekle iş bitmez. Çoğu Müslümanlar güzel bir uygulama olarak kurban etlerini Fakire, fukaraya, komşuya, eşe, dosta ikram ederler, verirler, onlarla paylaşırlar. Evet, bu feda mantığını, bu fedailik anlayış ve yaklaşımını unutmamak, kurban vesilesiyle hayatımıza merkez bir kavram olarak koyup, Allah için feda edemeyeceğimiz hiçbir şeyin olmayacağı kadar Allah'ın kulu onun dinine teslim olan onun rızasını kazanmayı her şeyin üstünde gören bir bilince de gitmek gerekir. Sevgili dinleyiciler yarın e, arefe, arefe kurban bayramını hatırlatması kurban bayramının hangi gün olduğunu göstermesi yönüyle ifade edilmiş önemli bir gün. Arafat'ta vakfaya duran hacılar bembeyaz kefen gibi elbiseleriyle zengini fakiri, siyahı beyazı sarısı, kadını erkeği çocuğuyla milyonlarca Müslümanın Arafat meydanında bir dağın eteklerinde öylesine mahşeri andıran bir toplantı içerisinde Allah'a ibadetlerini, kulluklarını yöneltirken bizi de temsilen orada bulunuyorlar ve bizim de aynı şuur ile Arafe'yi ve bayramı değerlendirmemiz icap ettiğini bize görüntülü bir ders olarak sunuyorlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem arefe günü oruç tutmanın çok faziletli olduğunu Sahih müslim'in rivayet ettiği bir hadiste ondan sonra gelecek bir seneyi hatta bir rivayette iki seneyi e, günahlarının Kefareti olarak Ramazan arefesi, Kurban arefesinde Oruç tutanlara Böyle bir bağışlanmanın Lütfedildiği Önemli bir nafile Oruç olarak değerlendirir Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Arefe günü Hacca gitmediği zaman Müslümanların oruç tutmalarını ısrarla Tavsiye etmiştir Yarını oruçla değerlendiren Müslümanlar Büyük çapta şanslı olacaklardır. Aynı zamanda yarın sabah namazından itibaren her namazın farzından sonra teşrik tekbirleri dediğimiz Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallahu Wallahu Ekber, Allahu Ekber ve hamd ifadesini söylemeyi unutmayalım. 23 vakit yarın sabahtan başlayarak Kurban Bayramı'nın 4. günü ikindi namazında sona erecek olan e, Zaman diliminde her namazın farzından sonra bu ifadeyi yani teşlik tekbirlerini çoluk çocuk kadın erkek cemaatle veya birey olarak kıldığımız namazlardan sonra e, ifade etmeyi unutmayalım. Hanefilere göre vacip diğer mezheplere göre sünnet olan e, ama önemli bir e, fazilet ve ibadeti İbrahim ve İsmail'in Cebrail ile beraber e, ortaklaşa e, Allah'ın yüceliğini. Hamdin ve şükrün ona ait olduğunu, Allah'a hiçbir şekilde ortak koşulmaması gerektiğini, dinin temel esaslarını vurguladıkları bu şiarı biz de e, yarın sabahtan itibaren beş gün e, tekrar etmeyi inşallah manasını düşünerek değerlendirip ihmal etmemeliyiz. Evet sevgili dinleyiciler, <gülüyor> kurban... İnsandaki aşırı isteklerin yani hırsın başkasına merhametsizce davranmanın başkasına saldırmanın e, bu tür kan dökmek ve fesada yönelme yönüyle e, bilinçli olarak yapıldığı müddetçe azalmasına yardımcı olacak insanın fesat ve kan dökücü özelliğini güzel bir e, hedefe e, aktardığı için ibadet ile değerlendirmiş olacaktır. Üzerine kurban kesmek düşen bütün müminler kurbanını ya kendisi kesmeli, kendisi kesemiyorsa bile kesilirken başında yanında bulunmalıdır. Şart değilse de bu güzeldir. Çünkü böylece Allah için e, kurban edilen hayvanı o haliyle görürse merhameti çoğalacak, başkasının kanına tecavüzün zorluğunu anlayacak, Allah için fedakarlıkta bulunmanın tadını, lezzetini, ibadetin e, zevkini tatmış olacaktır. Evet kurban her şeyden önce sevilen, elde edilmek için para verilen, e, feda edilen her türlü dünyevi değerlerin Allah yoluna feda edilmesidir e, diye ısrarla e, hatırlatmaya çalışıyorum. Kurban kesinlikle sadece eti için kesilmez. O bir sosyal dayanışma amacı da değildir. Bazılarının televizyon müftülerinin, İnsanların kafasını karıştırmak için horoz da kurban edilir tavuk da demeleri e, hiçbir mesnedi olmayan e, bahsettikleri iki ayaklılar seviyesinde onları bile güldürecek bir yaklaşımdır. Çünkü o bir sosyal dayanışmadan da öte et olma özelliğinin de e, aşarak e, dinimizin 1400 senedir uygulaya ...geldiği çok önemli bir İslami ve Dinin bir e, uygulamasıdır. Allah yolunda can ve kan dökebilmenin... ...hazzına ve lezzetine girmektir. Ancak kurbanı kesen ve kendisi... E, ...kestiren bir kimse... ...kurbanın etinden de yiyebilir. Komşularına, misafirlerine ikram eder. Dilerse, fakirlere verirse daha daha güzel yapmış olur. Ama tümüyle kendi kendini... E, ailesini başka zaman fazla et yemiyorsa kendisine tümüyle kurbanı ayırabilir hiçbir sakıncası yoktur çünkü nice insanımız e, kurban vesilesiyle evinde günlerce ancak eti görebilmektedir e, kendisi de kısmen fakir kabul ediliyorsa e, Allah için kan akıtmak kurban e, etmek yeterli bir sevaptır e, dolayısıyla İlle de sosyal dayanışma şarttır denilemez bu tabii ki güzeldir kurban vesilesiyle hem bayram yaklaşımı ile birbirlerimizle kenetleneceğiz fakirleri daha çok e, kestiğimiz hayvanın etinden de yararlandırmaya gayret edeceğiz ama bu şart değildir. Kurban dostluğu Müslümanlar arasındaki sevgiyi, muhabbeti, fedakarlığı, yardımlaşmayı artırır. Bu aynı zamanda bayram yapmanın da bir anlamıdır. Kurban bayramında bütün Müslümanlar e, aynı zaman dilimlerinde kurban keserler, birlikte bayram ederler. Tabii ki bu birliktelik tevhid dininin vahdeti emreden bir dinin güzel bir yansımasıdır, bir özelliğidir. Allah bütün Müslümanları her zaman birliğe davet etmektedir bütün müminler kardeş olduklarını bayramlarda kurbanlarda daha çok pekiştirmek zorundadırlar Kur'an-ı Kerim'de Haç suresi 34. ayet-i kerimesinde Cenab-ı Hak Len diye ifade eder ki mal olarak kurbanların etleri kanları Allah'a ulaşmaz fakat müminlerin takvaları Allah'a samimi yönelişleri Allah'a ulaşır denilir Öyleyse önemli olan eti için hayvan kesmek değil, Allah sevgisi için belli bir malı, belli bir zaman içinde Allah yolunda feda edebilmektir. İslam Allah yolunda mallarını ve canlarını kurban olarak feda eden veya etmeye hazır olan ahlak ve takva bakımından İbrahim ve İsmail gibi olanların eliyle bu tür fedakarlık bilinciyle yükselecektir. Kurban ibadeti İbrahim'in ve İsmail'in şehadetini bu çağa taşımaktır. Adayış biçimini, adayış şeklini, adayış ruh ve özelliğini insanlara tattırmak için kurban İbrahim ve İsmail aleyhisselamların Allah'a yaklaşma ve imtihan bilincini üzerimizde taşımaktır. Evet bunu kimileri kurban keserek sembolik olarak yaparlarken kimileri de Filistin'de ve diğer e, Allah yolunda cihad edilen yerlerde kendi canlarını Allah yolunda vererek fiili olarak gerçekleştirirler. Kurban ibadetinin şuuruna varmayanların payına kurbandan belki et, İsmail gibi olanların payına da cennet düşer. Kendilerini Allah'ın yoluna kurban olarak hazırlayanlar, imanlarını tıpkı kestikleri kurban gibi kusursuz, eksiksiz yapmaları ona ulaştırmaları gerekir. Hani kurban kesilecek e, hayvanların bedeninde noksanlık, azalarında eksiklik e, kabul edilmez. Böyle e, hayvanlar kurban edilmez. Aynı şekilde kurbanın sağlıklı, eksiksiz ve hayvanlar arasından seçilmişlerden olması gerektiği gibi imanımız da, takvamız da eksik, hastalıklı, felçli, illetli, ölümcül olmamalı. Çünkü böyle olursa Allah'ın yolunda fedakarlık yapmak, o kulvi, ulvi gayeye hazırlanmak, ibadet bilincine ulaşmak yani Allah'a yaklaşmak mümkün olmayacaktır. Kendilerini ve mallarını böylesine bir amaç uğruna adayabilenler mübarek kimselerdir. Ve onların bayramları da bu anlamda mübarektir. Bayramlar Müslüman'a ahirette Rabbi ile buluşmayı hatırlatan, Vuslat zamanlarıdır. Ne adadığının farkında olanlar ancak bu vuslatın değerini de bilirler. İnsanın eşyaya, insana, ideolojilere, dünyaya, paraya kul ve kurban edildiği bir dünya, insanın harcandığı ve horlandığı bir dünyadır. Böyle harcanmadan kurtulmanın, böyle sahte tanrılara kurban olmanın, bu kurban olmaktan kurtulmanın yolu yüce bir gaye için. Allah yolunda her şeyimizi feda edebilmek, Allah yolunda her şeyi adayabilmek veya adanabilmektir. Bunu da ancak İslam'a teslim olarak emin olan, mümin olan, tam bir hürriyete kavuşan şuurlu müminler severek yapabilecektir. Evet, bugün gerçekten insanlarımız hangi şartlarda yaşıyorlar bunları kurban kavramıyla ve feda adama biçimiyle değerlendirmeleri gerekmektedir. Sevgili dinleyicilerim, kalan zaman diliminde konunun ikinci bölümü olan bayram hakkında değerlendirme yapmak istiyorum. Evet, kurbanlar aynı zamanda Allah'a insanı yaklaştırıp bayram edilecek zamanlardır. Sevgili dinleyiciler, kurbanlarımıza bile hakkıyla yerine getirmek için her türlü ortamı vermeleri gerektikleri halde deri kavgasına, post savaşına dönüşen e, soba kurumları gibi bazı kurumların insanların derisine zorla sahip çıkmak için bazı faaliyetlerini de değerlendirmek gerekir. Kurban, Müslümanlarca Allah'a yaklaştırma için sembol olmuş bir ibadettir. Onun her şeyi Allah'a adanmıştır. Allah yoluna verilmesi gerekir. O yüzden İslam'a düşman olan, İslam'a karşı hiç de güzel duygular beslemeyen kurumlara Kuruluşlara kurban derinizi kaptırmayın. İslami faaliyetler yapan yerlere derilerinizi kendiniz ulaştırın veya onlara teslim etmenin bir yolunu bulun. Bu bizim ısrarla tavsiyemizdir ve zannedilmesin bunlar e, devletin bizim derimizde hakkı var zorla elimizden de olsa alacaktır anlamında hiçbir kanuni düzenleme söz konusu değildir Müslüman Allah için kaç para verirse kendi cebinden verdiği paranın parayla aldığı kurbanın her şeyini dilediği gibi değerlendirir o yüzden İslami çalışma yapan müesseslere de kurban derilerinizi vermenizi ısrarla tavsiye ediyorum yoksa ibadetiniz yarım olacak hatta ibadetinizle Allah'a yaklaşırken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 Dinimiz her şeyde olduğu gibi bayram konusunda da orta yolu seçmiştir. Dejenere olmuş toplumlarda görülen bayram enflasyonu yani deliye her gün bayram anlayışı bütün dünyadaki ülkeler arasında en fazla tatil ve en fazla bayram yaptırılan ülke olma yönüyle içinde bulunduğumuz durum İslami anlayış içerisinde doğru değildir. Bu doğru olmadığı gibi insan doğasına aykırı bayramsızlık da, fıtrat ve denge dini olan İslam'da doğru görülmemiştir. Her toplumun kendi inançlarına göre, kendine has bayramları olduğu gibi, Medine İslam Devleti'nin kuruluşundan bugüne kadar bütün İslam aleminde kutlanan bu ümmetin iki bayramı vardır. Biri kurban, diğeri de Ramazan bayramı. İslami kardeşliğin dayanışma ve huzurun perçinlendiği bu mübarek günler Müslümanların huzur, mutluluk, dostlarla dayanışma ve en büyük dost Allah'a yakınlaşma günleridir. Hz. Peygamber Mekke'den Medine'ye hicret ettiği zaman Medinelilerin iki bayramı olduğunu öğrendi. Medineliler bu bayramlarında oyun oynar ve eğlenirlerdi. Kendilerine göre kurtuluş günüydü. Kendilerine göre kurtarıcı kabul ettiği insanların kendilerine bayram olarak sunduğu bu günlerde e, tepinirler, eğlenirler, resmi geçitler düzenlerlerdi. Bu durumu gören Peygamberimiz bu günlerin bayram olarak devam etmesini kabul etmedi. Müslümanlara Allah'ın rızasına uygun ve İslami e, hediyeler olan farklı iki bayramı işaret etti. Şöyle buyurdu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Davud'un Neseyi'nin Ahmet İbni rivayet ettiği hadislerde. Allahü Teala size kutladığınız bu iki bayrama bedel olarak daha hayırlısını Ramazan bayramı ile kurban bayramını lütuf olarak vermiştir buyurdu. İşte bu peygamberi tavırdan yola çıkarak bir Müslüman bu iki bayramın dışında başka bir bayram kabul edemez. Onun için e, Peygamberimiz Medine'de başka günlerin bayram olmasını nasıl kabul etmediyse Müslümanlar da esas olarak bu iki günü, bu iki bayramı bayram olarak değerlendirmek zorundadırlar. Ramazan bayramı bildiğiniz gibi oruçla, nafile nafile namazlarla, sözgelimi teravihle, infak ve ikramlarla. Zekat-ı o ayda vererek Allah'a yaklaşan sosyal dayanışma içinde zenginin fakirin haliyle hallendiği bir ortamın sonucunda hak edilen ilahi bir hediye, ilahi bir armağandır. Yani Ramazan bayramı Ramazandaki kulluk okulunun diploma törenidir. Hem Ramazan hem Kurban bayramında Allahu Ekber, Allahu Ekber şeklinde yüksek, yüksek sesle getirilen tekbirler, işte bu bayram coşkusunun e, dış alemle, tabiatla, diğer yaratıklarla paylaşılmasıdır. Bu özel namaz ve özel tekbirler bayram günlerinde benzetme yerindeyse yaratıcı ile bayramlaşmadır. Allah'ın yüceliğini haykırarak onun ismini bayraklaştırmadır. Namazdan bu güzel randevudan sonra insanlar arası bayram başlar. Önce aile, sonra akrabalar ve daha sonra bütün Müslümanlar birbirleriyle bayramlaşır. Sesli tekbirler şeklindeki sloganlar da tabiattaki diğer varlıklarla bayramlaşma, onlarla selamlaşmadır. Sevgili dinleyicilerim, namazsız, ibadetsiz bayram olmaz. Bayramlar özel olarak insanları Allah'a yaklaştıran fazladan bayram namazı diye Diğer zamanlarda kılınmayan namazlarla başlar. Yüce Resul şöyle buyurmuştur. "Bugünümüzde yani bayram günlerinde yapacağımız ilk şey namaz kılmaktır." Bu hadisin Müslimin ortaklaşa rivayet ettiği müttefakun aleyh bir hadistir bu. Bayramlar Allah'a yakınlık ve kulluk zamanlarıdır. Her iki bayramda bayram namazı kılınmadan bayramın başlamadığı önemli bir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 İç dünyamız bayrama kavuşur. Sevincin en yüksek doza çıktığı bu günlerde ölüm ve ölüler de unutulmaz. Biz toprağın altındakileri kendimizden farklı kabul etmeyiz. Diğer alemde yaşayan akrabalarla da bayramlaşılır. Bayramlar sılayı rahmin icra edildiği. Dostluklarla beraber uzaktaki dostlukların da telefonlar, mektuplar, fakslar, Telefon, e, Cep telefonları mesajlar gibi özelliklerle bayramda tebrikleşme ile bir köprü kurulduğu uzaktaki dostların unutulmadığının gösterildiği zaman dilimleridir. Böylece Müslüman'ın sevincine mezar ziyareti güzel bir hüzüm, ölüm ötesi bir duyarlılık da katar. Bayram günlerinde Boğazımıza dizilen acı bir soru var Kafirlerin emrinde Ve onların oyuncağı konumunda Çeşitli zulümlere muhatap Zillet içinde yaşayan Dünya coğrafyasındaki Günümüzün Müslümanları Nasıl Niçin Hangi sevinçli özellikleriyle Sevinip bayram yapsınlar Bayram yapmaya kimlerin Ne kadar hakkı vardır İnsanımız bu bayramlarda Oluk oluk kanları dökülürken, kafirler eliyle kurban edilirken, insanımız, çocuğumuz, çocuklarımız doğranırken, Filistin'de, Çeçenistan'da, Afganistan'da, Irak'ta nasıl bayram yapacağız? Bunlardan çok daha fecisi insanımızın ahireti mahvedilirken, ahlakı, iffeti, namusu heder edilirken, Allah'tan uzaklaştırılıp namazsız, secdesiz nesiller yetiştirilirken, putlara feda edilmeye, kurban edilmeye, İslam dışı bazı şeylere yücelik atfedilerek, onların istediği, onlara yaklaşma bilinciyle, Allah'ın yasakladığı şeylere yaklaşma noktasında, insanlarımız heder edilirken, ne kadar nasıl bayram yapabileceğiz? Esas bayram, gerçek bayram, İslam'ın her şeyimize, Bireysel, sosyal, siyasal tüm hayatımıza hakim olmasıyla olacaktır. Allah'a hakkıyla kulluk sergilememizle ortaya çıkacaktır. Bayramlar Allah'a kulluğun neticesi, Allah'a yaklaşmanın sembolleridir. Esas bayram tağutların cehenneme çevirdiği dünyayı sembolik de olsa cennete Allah'ın razı olduğu bir yaşama bir çevreye çevirmektir. Cenneti hak ettiğimiz gün esas bayram yapmaya hakkımız olacaktır. Bayram bir liyakattir. Kazançlara bayram, kayıplara matem yapılır. Kur'an'ın sosyal ve siyasal tüm hayatımıza yansıması gereken bütün hükümleriyle mahkum olduğu, dünyanın da zindana döndürüldüğü bir zamanda bayram yapmaya ne kadar hakkımız olduğunu da düşünmeliyiz.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 vardır. Bütün bunları değerlendirerek Allah'a hakkıyla kulluk yapmanın bilinci arayışı ve bu anlayışın devamlı yükseltilmesi daha kemal noktasına ulaştırılması için gayret eden her şeyini Allah'a feda etmeye hazır Müslümanların bayramlarını şimdiden tebrik eder. İbrahim gibi sevdiğimiz ne varsa en sevdiğimizi bile Allah yoluna feda edebilmenin. İsmail gibi gerektiğinde kendi nefsimizi de Allah'a ikram edip hediye edebilmenin dolayısıyla Allah'la alışveriş yapıp cennet karşılığında Allah'a ait olan herhangi bir şeyimizi Allah yolunda feda etmenin kararlılığı, bilinci, duası gayreti içinde olanlara selam olsun. Onların bayramları gerçek bayram e, olacaktır. E, duamız da İlahi yardımlar da bu yaklaşım içerisinde bize ulaşacaktır. Hepinize hayırlar, güzellikler, gerçek bayramlar diliyorum. Hoşçakalın sevgili dinleyicilerim. Kur'an Kavramları Hazırlayan ve sunan Ahmet Kalkan